O. Henry Gurur ve Samur Seslendiren Akın Altan Küçük Brady Molly McKeever'ın mavi siyah gözlerine kapılınca Stowpipe çetesinden çekildi. Genç kızın tatlı dilinden, candan bağlılığından ve sıcakkanlılığından daha fazla söz etmeyeceğiz. Eğer bunu okuyan bir erkekse Dileriz Tanrı ona yarın saat 2'den önce böyle hoş birini göndersin. Eğer kadınsanız, sabahleyin köpeğiniz sizi, kendi sağlığının ve sizin mutluluğunuzun işareti olan soğuk ve ıslak burnuyla selamlasın. Stowpipe çetesi, adını kentin bir bölgesinden almıştı. Bu bölge, cehennemin mutfağı adıyla anılan tanınmış bir mahallenin dar ve tabii uzantısıydı. Sözünü ettiğimiz yer, Nehir kıyısında 11. ve 12. caddeler boyunca uzanır ve küçük, unutulmuş David Clinton Parkı'nın çevresinde keskin bir zikzak yapar. Ateşin her mutfakta önemli bir öğe olduğunu hesaba katarsanız durum açıklığa kavuşur. Cehennemin mutfağında liderlerin sayısı çoktur. Stowpipe çetesi ise bunların arasında en önde gelenlerden birisine sahiptir. Resmen tanınmayan bu ünlü çetelerin üyeleri, cadde köşelerinde, vitrindeki zambaklar gibi sıralanarak tırnaklarını törpülemek ya da çakılarıyla bir şeyler yontmakla vakit geçirirler. Böylece çevrelerine güven garantisi saçarak, 200 sözcüğü geçmeyen konuşma hazinelerinin bütün imkanlarıyla, dinleyenler için tıpkı yedi blok ilerideki kulüplerde duyulanlar kadar masum ve önemsiz konuşmalar sürdürürler. Ama liderler poz verip manikür yaparak sokak köşelerini süsleyen basit varlıklar değillerdir. Onların nasıl meslekleri? Vatandaşları paralarından ve değerli eşyalarından ayırmaktır. Bu işlemi yaparlarken çoğunlukla kan döküp gürültü çıkarmadan, sessiz ve garip hilelerle başarıya ulaşırlar. Ama onların seçmekle kendilerine onur verdikleri değerli kurbanları uysallıkla boyun eğmeyi reddederlerse, İtirazları bir karakolun ya da hastanenin kayıtlarında da son bulabilir. Bu çeteleri polis de sürekli bir şüphe ve önemle izler. Bülbüllerin tatlı sesleri en derin gölgelerde bile nasıl duyulursa, bu sentin karanlık ve dar sokaklarında da bir çetenin ıslıkları gecenin duygusuz kulağını tırmalar. Gökyüzünde duman görüldüğü zaman, mavi püsküllü elbiseler giyen adamlar, Cehennemin mutfağında yangın çıktığını anlarlar. Küçük Brady, Molly'e bu işlerden elini çekeceğine söz vermişti. Oysa Brady, çetenin en önemli, güçlü, açık göz ve başarılı üyesiydi. Bu yüzden ötekiler, genç adamın ayrılmasına üzüldüler. Ama sonunda, onun dürüst bir hayata geçişine pek karşı koyamadan, Boyun eğmek zorunda kaldılar. Ne de olsa oralarda, bir gencin sevgilisi için bazı pedakarlıklara katlanması olumlu bir davranış olarak nitelenirdi. Bir gece Molly, ona, gözyaşları arasında bu yoldan ayrılması için yalvarırken Brady, ''Kapat artık şu çeneni!'' dedi. ''Çeteden ayrılacağım. İkimiz birlikte mutlu, kendi halimizde bir hayat yaşayacağız.'' ''Söz veriyorum Molly. İş bulacağım ve bir yıla kalmadan evleneceğiz. Senin için her şeye katlanırım. Bir evimiz olacak. Dikiş makinemiz, çiçeklerimiz, elimizden geldiği kadar dürüst yaşayacağız.'' Molly mendiliyle sevgilisinin omzuna bulaşan makyajını silerken ''Ah Brady'' dedi. ''Şu sözlerin benim için bütün New York'un benim olmasından bile daha değerli. O kadar az şeyle mutlu olabiliriz ki.'' Brady, şüpheci bir melankoliyle temiz elbisesini ve parlayan ayakkabılarını süzüyordu. ''En kötüsü, paramızı kısıtlı harcamak zorunda olmamız.'' dedi. ''Elimden geldiği zaman pahalı giyecekler almayın severdim.'' Ucuz şeylerden nasıl nefret ettiğimi bilirsin, Molly. Şu elbiseye altmış beş dolar verdim. Giydiğim her şeyde hiç değilse böyle olmalı. Yoksa rahat edemem. Eğer çalışırsam, o kocaman makaslı ufak tefek adama verecek bu kadar param olmayacak. Ziyanı yok, Brady. Seni mavi gömlekle de, kırmızı otomobilde olduğu kadar beğenirim. Brady, Daha çocukken lehimcilik öğrenmişti. Böylece yeniden bu onurlu ve yararlı mesleğe döndü. Ama ne yazık ki, birisinin yanında yardımcı olarak iş bulmuştu. Oysa kocaman elmaslar takıp, Senatör Clark'ın malikanesindeki mermer kolonları bile hor görebilen kimseler yardımcılar değil, asıl lehimcilerdir. İlk sekiz ay, Sanki tiyatro programında yazılıymış gibi sakin ve emin bir biçimde geçti. Brady hiçbir geriye dönüş eğilimi göstermeden boruları ve lehimleriyle uğraşmaya sürdürüyordu. Stoplight çetesi de büyük caddelerde soygunlara, polislerin başlarını yarmaya, geç saatte oradan geçen yolcuların yollarını kesmeye devam ediyordu. Bu arada sessiz ve rahat soygunlar yapmak için yeni metotlar bulmuşlar. Beşinci caddenin giyim modasını takviyedederek bunları yasasız kurallarına uydurmuşlardı. Ama Brady artık tırnaklarının parlaklığı bile kaybolduğu ve gömleklerinin eskimiş yerlerini gizlemek için kravatını bağlaması 15 dakika sürdüğü halde Molly'e candan bağlılığını hala koruyordu. Bir gece yanında esrarengiz, garip bir paketle geldi. O her zamanki sakin, rahat tavrıyla Aç bunu Molly ''Senin için aldım.'' dedi. Molly'nin meraklı parmakları, ne de olsa habbanın soyundan geldiğini belli ederek kağıdı parçalarcasına açtılar. Heyecanlı bir çığlık atınca, önden MacGyver ailesinin küçükleri, onların ardından da bulaşık önlüğüyle anne MacGyver içeriye daldılar. Molly, ikinci çığlığıyla birlikte paketten çıkarttığı uzun, koyu renk, yumuşak bir şeyi boa yılanı gibi boynuna doladı. Molly'nin dolgun yanaklarının kürke yaslanmasını gururla süzen Brady, ''Rus samuru.'' dedi. ''Hem de gerçek. Aslında Rusya'daki en iyi kürk bile sana layık değil, Molly. Genç kadın, ellerini paketten çıkarttığı manşona gömerek kendi çevresinde birkaç defa döndü ve çevresindeki çocukları devirerek doğruca aynaya koştu. Burada gazete ve dergilerin güzellik uzmanları için bir ipucu verelim. Bir kadının güzelliğinin ışıldaması, yanaklarının pembeleşmesi ve bütün yüzüne geniş bir gülümseme yayılması için en uygun reçete bir Rus samurudur. İstihan deneyebilir. Yalnız kaldıkları zaman Molly mutluluğunun yükselen dalgaları arasında küçük bir sağ duyup parçacığının yüzdüğünü fark etti. Minnettarlıkla Çok teşekkür ederim. Kit dedi. Şimdiye kadar hiç kürküm olmamıştı. Ama Rus samuru son derece pahalı değil midir? Sanki öyle olduğunu bir yerden duymuşum gibi geliyor. Kit onurlu tavrıyla şimdiye kadar sana pazarlıkla alınmış bir şey hediye ettim mi? diye sordu. Benim hiç artıkların satıldığı bölmeye yaslandığımı ya da ucuz mağazaların vitrinlerine baktığımı gördün mü? Bu kürke 250, manşonuna da 175 dolar diyebilirsin. Rus samonları bu kadar pahalı işte. Ben her zaman her şeyin en iyisini almak isterim. Bak. Sana ne kadar yakıştı, Molly. Molly kürkü sevinçle göğsüne bastırdı. Ama biraz sonra gülümsemesi yavaş yavaş kayboldu ve kederli bir bakışla gözlerini Blade'e dikti. Sevgilisi bu bakışın ne anlama geldiğini anlamıştı. Yüzü hafifçe kızararak ona gülümsedi. Sevgi dolu bir sertlikle ''Yeter artık, öyle düşünüp durma'' dedi. ''O işi bıraktığımı biliyorsun. Bunları satın aldım ve bedelini de ödedim. Kendi paramla. Aldığın maaşla mı kit? Ayda yetmiş beş dolarla mı? Tabii. Aldığın paranın birazını biriktiriyordum. Öyle mi? Dur bakayım. Sekiz ayda 425 dolar mı biriktirdin? Brady hırsla "Öf, yeter." diye atıldı. İşe başladığında biraz param vardı. Yine eski işime döndüğümü mü sanıyorsun? Sana bundan vazgeçtiğimi söylemiyor muyum? Merak etme. Hepsinin parası ödendi. Hadi şunları giyin de yürüyüşe çıkalım. Moline'in şüphesi geçmiş, yumuşacık samurlar onu yatıştırmıştı. Sokakta kidin yanında yürürken bir kraliçe kadar gururluydu. Bu ıssız, yoksul mahallelerde daha önce hiç Rus samuru giyen kimse görülmemişti. Haber hızla yayıldı ve bütün kapılarla pencerelerden Brady'nin sevgilisine hediye ettiği kürkü merak eden başlar uzandı. Caddede sadece o. Oh. Gibi ünlemler duyuluyordu. Onlar ilerledikçe Brady'nin kürkleri ödediği ücret de ağızdan ağıza gittikçe artarak yayıldı. Brady, Molly'nin sağında bir prens gibi kasılarak ağır ağır, tembelce ilerliyordu. Çalışma hayatı, onun gösteriş merakını, pahalı ve gerçek şeyleri olan tutkusunu azaltmamıştı. Köşenin birinde çetesinin uyuşuk uyuşu koturan gençleriyle karşılaştılar. Hepsi birden şapkalarını çıkartıp Kid'in sevgilisini selamlayarak her zamanki palavralarına devam ettiler. Geçtikleri her yerde hayranlık uyandıran çiftin üç blok arkasından, merkeze bağlı müfettişlerden dedektif Ransom geliyordu. Ransom, bu bölgede istediği gibi güvenlikle gezebilen tek dedektifti. Cesur ve dürüst bir insandı. Bu bölgede oturanların da iyi insanlar oldukları tezini savunurdu. Onu herkes severdi. Bu yüzden de zaman zaman aradığı şeyleri bulması için ipuçları verirlerdi. Ransom, kırmızı süveter giymiş, soluk tenli bir gence yaklaşarak ''Caddedeki bu karışıklık nedir?'' diye sordu. Genç, Kit Brady'nin sevgilisine hediye ettiği kürklere bakıyorlar.'' diye karşılık verdi. Söylendiğine göre, bunlara 900 dolar ödemiş. Ama gerçekten güzel şeyler ha. Dedektif, duyduğuma göre Brady bir yıldır eski mesleğine dönmüş. Artık çeteyle ilgisi yok, değil mi? diye sordu. Kırmızı süveterli genç, evet artık çalışıyor, dedi. Ama, söylesenize, kürkten anlar mısınız? Bu kızın üzerindeki şeyler, pek lehimci dükkanında çalışmakla alınacak gibi değil. Ransom, nehrin kıyısındaki tenha bir caddede, önündeki çiftte yetişti ve arkadan Brady'nin koluna dokundu. Sakin bir tavırla, ''Bir dakika dur bakayım, Brady.'' dedi. Moline'in üzerindeki zarif uzun kürkü kısaca süzdü. Polislere karşı eskiden beri duyduğu nefret yüzünden belli olan Kit, dedektifle birlikte kızın yanından bir iki metre uzaklaştı. Ransom, dün yedinci caddenin batısında, bayan Hidcote diye birisinin evine gidip su borusunu onardın mı? diye sordu. Brady, evet, dedi. Ne olacak? Yaklaşık olarak, senin oradan çıktığın saatlerde, kadının bin dolar değerindeki Rus samuru kürkü de evden ayrılmış. Kaybolan şeylerin tanımı, bu bayanın üzerindekilere uyuyor. Brady öfkeyle, ''Canın cehennemi!'' diye aykırdı. ''Benim böyle şeyleri bıraktığımı biliyorsun, Ransom. O kürkleri dün satın aldım.'' Brady, sözlerine daha fazla devam etmedi. Ransom, ''Son zamanlarda dürüst çalıştığını biliyorum.'' dedi. ''Bu yüzden sana bir şans tanıyacağım. Birlikte istediğin her yere gider, Kürkü oradan alıp almadığını soruştururuz. Bayan da bizimle birlikte gelir. Tamam mı Brady? Brady telaşla hadi diyerek razı oldu. Ama sonra birden duraklayarak yüzünde garip bir gülümsemeyle Moline'in üzgün, korkulu yüzüne baktı. Yararsız diye mırıldandı. Evet, bunlar Heathcote'un kürkleri. Yazık! Onları geri vermen gerekecek, Molly. Ama zaten değeri bir milyon bile olsa, sana yine de daha güzeli layıktı. Molly, üzüntüyle onun koluna yapıştı. O, oh, Brady, kalbimi kırdın, diye söylendi. Seninle öyle gurur duyuyordum ki, oysa şimdi, bütün mutluluğumuz bitti. Brady hırsla, Eve dön, diye bağırdı. Hadi Ransom, kürkleri aldı buradan gidelim. Bir dakika. Niyetim, hayır, yapamam. Sen de gel Molly. Evet Ransom, hazırım. O sırada nehir boyunda devriye gezen polis memuru Cohen köşeyi döndü. Dedektif ondan kendisine yardım etmesini isteyince, Cohen de onlara katıldı. Ransom, adama durumu açıklamaya başladı. Koen, tabii anlıyorum, dedi. O kürklerin çalındığını duymuştum. Çalınan kürkler bunlar mı dediniz? Memur, Moline'in kürkünün ucunu eline alarak yakından incelemeye başladı. Bir zamanlar altıncı caddede kürk satardım, dedi. Evet, bunlar Samur, Alaska Samuru. Bu etol 12 dolar eder. Manşonda. O anda Brady'nin güçlü eli polis memurunun ağzında şakladı. Sandeleyen Cohen kendini toplamaya çalışırken Molly bir çığlık attı. Dedektif hemen Brady'nin üzerine atılarak polis memurunun da yardımıyla kelepçeleri onun bileğine geçirdi. Polis sözüne yeniden başladı. Bu etol 12 dolar eder. Manşonsa? Dokuz dolar diye dayattı. Neden çalınan kürklerin bin dolar ettiğini söylüyorlardı Kit, kenardaki kereste yığınlarından birinin üzerine çöktü. Yüzü iyice kızarmıştı. Evet, doğru bildin memur bey diye söylendi. İkisine birden yirmi bir buçuk dolar verdim. Ama bunu söylemekten Altı ay hapiste yatmayı tercih ederdim. Ucuz hiçbir şeye dönüp bakmayan ben. Söylediklerimin hepsi yalandı. Bu maaşla, tabii ki Rus samurlarının yanına bile yaklaşamazdım, Molly. Kız kollarını onun boynuna doladı. Ben ne samur istiyorum, ne de para, diye bağırdı. Bütün istediğim sensin. Ah. Sevgilim, benim çılgın, kafasız sevgilim. Cohen dedektife, bu kelepçeleri açabilirsiniz, dedi. Merkezden çıkmadan önce o bayanın, kürklerini gardrobunda bulduğunu rapor ettiler. Sana gelince genç adam, o tokatı bu seferlik affediyorum. Ransom, Moulier kürkünü uzattı. Kız gülümseyerek kidi süzüyordu. Kürkünü bir düşesin azametiyle yeniden sırtına attı. Polis memuru Cohen de Ransom'a dönerek, ''Bu gençlerin hepsi deli.'' dedi. ''Hadi, biz yolumuza devam edelim.'' Son